Mihriban Sarı saçlarına deli gönlümü Ağlamışım çözülmüyor Mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sesilmiyor Mihriban Yar deyince kalem elden düşüyor Gözlerin görmüyor aklım şaşıyor Lambada titreyen alev üşüyor Aşk kağıda yazılmıyor ve sonra hile Sevilense beni düşürür dile Seneler, asırlar değişse bile Eski türe bozulmuyor mihriban Tabiplerde ilaç yoktur yarama Aşk deyince ötesini arama Her mesnenin bir bitimi var ama Aşka hudut çizilmiyor mihriban Boşa bağlanma Bülbül gülüne kar koysam köz olur aşkın külüne Şaştım kara bahtım tahammülüne Taşa çalsam ezilmiyor bir riban Tarife sığmıyor aşkın anlamı Ancak çeken bilir bu derdi gamı bir ördüğüm baştan sona tamamı Çözemedim çözülmüyor bir Bye, Pony Boat.